Ve salatu ve vesselamu ala Rasulillah, sallallahu aleyhi ve sellem Reali dinleyenlerim Umutlu olmak için Önce umutsuzluğun Dibine vurmak gerekir Diye bir söz var Yani insan nasıl Aç kaldığı zaman Açın halinden anlıyor Hasta olduğu zaman Hastaların halinden anlıyor İnsanın Umutlu olması için de önce ağır imtihanlara tabi tutulması gerekebilir deniyor bu sözün açıklamasında. Bugün umudu konuşmaya çalışacağız. İnsanın hayatla ölüm sürecindeki dünyevi yolculuğu var. Her birimizin bir de uhrevi yolculuğumuz var, ahiret hayatımız var, gerçek hayat var. Bunlar bazen bizde niyetlere, isteklere, bazı kurduğumuz hayallere yönlendiriyor. Bazen bir şeyleri gerçekleştirmekte durup düşünmeden ani kararlar veriyoruz. Bazen de tam tersine karar veremiyoruz. Olsa mı olmasa mı yapsam mı yapmasam mı diye. Bazı hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizden kolay gibi gelenler öyle bir imtihanlı hale geliyor ki, ilk başta hesap edemediğimiz yerlere geliyoruz. Bazen de ne var ki bunda dediğimiz hedeflerin dışında uzun uza diye hedefler kuruyoruz. Onların çoğuna ulaşamadan zaten yolculuğumuz bitiyor. Hangi hedefimiz, gayemiz olursa olsun bir arabanın benzini, ''Yakıtı her neyse bizim umudumuzda itici güçtür. Aynen bir arabanın yakıtı gibidir. Çok güzel bir aracınız vardır. Bilmem kaç beygirlik, bilmem kaç modeldir ama eğer onun yakıtı yoksa şimdi yeni çıkan biliyorsunuz elektrikli arabalar var. O da bir yakıt sonuçta. Bir enerjiye dönüşmesi gerekiyor modelin. Eğer bu yoksa bir işe yaramaz.'' Umut da böyledir arkadaşlar. Umut, bir insanın içine ekilen ve zamanı gelince çiçek açacak bir tohumdur aslında. Bir tohumdur. Bu tohum bizde özgüvene, hayata güvene, daha emek vermeye, daha azimli olmaya, daha canlı olmaya ve daha teslim olmaya götürür. ...bizi sabır sularında gezdirir, büyütür, olgunlaştırır. Bir insan, umudunu kendisine dayanak yaparak geliştirdiği o melekeleri ve istidatlarıyla beraber hedefine daha sağlam yürür. Umut ve umutsuzluk. Bunun en güzel şekilde nerede görebiliyoruz? Çok etkileyici ve düşündürücü bir yaşanmış olay. Herhangi bir masal, hikaye, Hollywood filmi değil. İbrahim aleyhisselam'ın Allahu Teala'ya olan güveni, teslimiyeti, onun evladı İsmail aleyhisselamla imtihanı var. Ama sadece o koç veya bazı rivayetlerde değişiyor. Tam kurban edileceği sırada gökyüzünden gelen o hayvan değil. Orada biraz gerilerde kalmış belki bir ibretlik tablo daha var. Hacer Validemizin oğlu ve kocasıyla imtihanı. Hemen hatırlayalım madem umuttan bahsediyoruz. Hacer Validemiz İbrahim Aleyhisselam'dan her türlü güvenden uzak Küçücük bebeği Hazreti İsmail'le aç, susuz, tek başına kalmıştı çölde. Çaresizdi, ne yapacağını bilemiyordu. Merve ile Safa Tepeler arasında gidip geliyordu, acaba oğluma bir su bulabilir miyim diye. Çok fazla da uzaklaşamıyordu, görüş istikametinde oğlu İsmail'i görmesi gerekiyordu, anneydi. İşte aradan ne kadar zaman geçti. O validemizin Safa ile Merve arasında bir taraftan oğluna bakışı, bir taraftan acaba gelip geçen birileri var mı, su bulabileceğim birileri var mı diye koşuşturması, bugün her Müslüman için bir görev oldu. Bir kural oldu. Safa ve Merve arasını şu kadar gidip gelmek... Demek ki burada bizim tam olarak anlayamadığımız çok daha fazla ibret var. Lütfen düşünün. Hacer validemiz, İbrahim aleyhisselam biricik oğluyla hanımını Allahu Teala'nın emriyle orada bıraktığında Hacer validemiz ne dedi? Ey İbrahim, sen burada bizi bırakıyorsun ama. Allah-u Teala'nın emriyle mi bırakıyorsun yoksa senin kendi isteğin mi? İbrahim aleyhisselam da bunun mecburen yapılan bir durum olduğunu, kendisinin de buna bu imtihana katlanmak, kendisinin de katlanması gerektiğini söyledi. Ve o zaman bir şey olmaz dedi. Madem öyle Rabbim Celle Celaluhu en iyisini bilir. Burada umudu, çok iyi anlayabiliyoruz. Sonra Allahu Teala Hacer annemizin ayaklarını yere vurmasıyla çölün ortasında Zemzem denilen öyle bir su çıkardı ki dünyanın hiçbir yerinde hala bilim insanlarının çözemediği, benzeri olmayan özelliklere sahip bir su oldu. Ve herkese yetecek miktarda düşünün. Ne kadar önce bu su var oldu, hala eksilmeden devam ediyor. Milyonlarca umreye ve hacca giden insanlar sularını dolduruyor, içiliyor. Bugün o umreye giderseniz, gitmiş olanlar daha iyi bilirler, hacca giderseniz şartlarından bir tanesidir, Safa ile Merve arasında yedi kere say yapmak o anne sevgisine ve şefkatine İslam'ın verdiği değeri simgeleyen Hacer annemizi anmak ve ona lütfedilen ilahi rahmetten bir nebze nasiplenmek lazım. Kardeşlerim, umut, olumlu anlamıyla insanı bilinmeyen ama beklenilen bir geleceğe bağlayan güçlü bir bağ gibidir. Umut, bir tutkudur. Umut hayata bağlanmaktır. Olumsuz anlamında düşünecek olursak, Umut şuursuzca, istemsizce beklemek, Hiçbir harekete geçmeden sadece oturup düşünmek. Ama bugün konuştuğumuz umut bu değil. Unutmayalım, Müslüman demek her zaman umut içinde yaşayan insan anlamına geliyor. Müslüman, benim yarınım inşallah bugünden daha iyi olacak diyen insanlardır. Bir gün biriyle karşılaşırsanız size, kardeşim İslam nedir ya, bir anlat bakalım dediği zaman siz de şunu diyebilirsiniz. Üstüne basa basa, kardeşim benim dinim umuttur. Benim dinim barıştır. Müslüman, kurtuluşun ve barışın insanıdır. Müslümanın hayatında hangi hastalıklar, hangi ayrılıklar, hangi kazalar, imtihanlar olursa olsun, son nefesine kadar bir umut vardır. Her zaman daha iyi nasıl yapabilirim, daha güzeli nasıl yerine getirebilirim diye koşturan insanlardır Müslümanlar. İlk bölümde sizlerle paylaşmıştım ya, bir enerji lazım. Yaşamın motoru o aracın motoru gibi. Çok iyi bir yakıt. Hem de çok ucuza mal edilebilen bir yakıt. Umut. Küçük yaşlarımızdan ve ufak şeylerin farkına vardığımızdan beri hepimizin Rehberi olan ve sahip olduğumuzu zannettiğimiz sınırların ötesine gitmeye bizi zorlayan duygu umut. İşte bu yüzden bilim insanları diyor ki, Sürekli kendini yenileyen ve sizi hayallerinize götüren umut olmadan siz yaşayamazsınız. Anne olacaksınız veya bir dükkanınız olsun istiyorsunuz. Ya da emeklilik çağına ulaşabilirsem, nasip olursa, şöyle bir şey yapmak istiyorum diyorsunuz. Ve birçok denemeler oluyor. Kimileri başarıyor hayallerini, gelecekle ilgili, kimisi o hayallerinin yakınına bile uğrayamıyor. Ama umut bizi her an, en azından hayallerimizi diri tutuyor. Kardeşlerim, umutlu olmak bizim hayatımızın gayelerinden bir tanesidir. İlerleyen dakikalarda daha iyi kavrayacağımız üzere bizim son nefes denilen bir kaygımız vardır. Ve bu olması gereken bir kaygıdır. Bildiğiniz gibi henüz gerçekleşmemiş ve gerçek olmayan, bir konu hakkında evhamlı olmamız bizi hasta eder. Ve bu doğru da değildir. Ama biz öleceğimizi biliyoruz. Demek ki olağan bir şeyden bir kaygı duyuyoruz. Son nefeste ben bir Müslüman olarak doğdum ama Müslüman olarak ölebilecek miyim? Acaba şaşırabilecek miyim? Bu umut korkuyla beraber bir Müslümanda. Kalbin küt küt küt küt atması gibi bazen umut, bazen korku birbirini kovalayıp durur. En büyük umudumuz nedir biliyor musunuz? En büyük umudumuz umut etmeye devam etmektir. Rabbimizi Celle Celaluhu unutmamaktır. O kadar garip bir dünyada yaşıyoruz ki, Hayatımızın belli bir rutini var. Çok kullanılan bir tabir rutin. Yani bir monotonluk var. Daha çocuk yaşlarımızda bize hayal kurmayı... ...ve gayelerimizi anlatmadıklarından dolayı... ...maalesef monoton bir hayatta yaşıyoruz. Hem bu dünyadan zevk alamıyoruz... Kendimizi koca koca betonerme binaların arasında yapayalnız hissediyoruz, kalabalıklar arasında ama bir taraftan da ahireti düşünmeye çalışıyoruz. Peki ahiret için oradaki mutluluğum için bir şeyler yapabiliyor muyum? Bunu düşünmüyoruz. Zaten burada sıkıntıdayız. Ama bir de iki tarafı da kaybetmek var değil mi? Bununla ilgili size bazı tavsiyeler var. Uzmanlardan buna geçeceğiz. Ama daha önce, umut bizim kapımızdır. Nasıl iman şartları var, o iman şartlarından biri olarak geçmese de, olmazsa olmazlarımız arasında umut vardır. Biz namaza ne kadar inanıyorsak farz olduğuna, biz İçki içmenin haram olduğuna ne kadar inanıyorsak, faizin haram kılındığına ne kadar iman ediyorsak, bir kulun Allahu Teala'ya karşı affa uğrayacağı ile alakalı umudunun olması gerektiğine de inanıyoruz. Biz Müslümanız, müminiz. Allahu Teala'ya güveniyoruz ve ona itimat ediyoruz. Aslında bu dünyada şu kadar derdim oldu, bu kadar parasız kaldım, şu kadar dayak yedim, şu kadar hastalık yaşadım, bu kadar efendim kötü haberler aldım. Mesela milyonlarca imtihanımız var. Lakin öyle bir kapı açılmış ki bize bütün o dertlerimiz çekilir cinsten oluyor. Evet ağır dertler. Ama en azından tutunabileceğimiz bir dal olarak görüyoruz, umudu. Allah'a sığındırıyor bizi. Hepimizin bir umudu var. Her insan, her derdinde, her imtihanında, o döktüğü her gözyaşında Allah'ına sığınır. Yalnız Allah'ından ümid eder Celle Celaluhu. Umutlar tükendiği bir an vardır. Hastane koridorlarında, doktorlar size yakınınız hakkında olumsuz şeyler söyleyebilirler. Kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. İş aradığınız, arşınladığınız sokaklar, sizin için artık bakmaktan imtina ettiğiniz, nefret ettiğiniz sokaklar olabilir, işimi bulamadım, aylardır işsiz geziyorum diye. Birileri sizi yanlış anlamış olabilir, Birileri moralinizi bozmuş olabilir ama işte umudunuzun tükendiği noktada Allahu Teala'nın rahmet ve umut kapısı bir hatırlatıldı mı size? İşte. Demek ki ben bir an unutmuşum Rabbimi ama o hiç unutmuyor beni dersiniz. Rabbimiz kendisine yönelen, koşan kullarına Merhamet eder. Bugün sizin karşınızda birçok kapının kapandığını düşünelim. Arkadaşınız günün tabiriyle sizi sırtınızdan uçakladı. Bir kapı kapandı. Evde tartışıp duruyorsunuz. Fikir ayrımı var. Anlaşamıyorsunuz ev ahalisiyle bir kapı daha kapandı. Öyle oldu, böyle oldu derken kendinizi bir yere sıkışmış, pusmuş bir şekilde dar bir koridorda karanlıkta kaldığınız hissettiğiniz anda bir bakarsanız başka kapılar ardına kadar size açılır. Yeni kapılar gelir, yeni çıkış yolları vardır. Öyle kapılardır ki onlar o kapıda durmayı bildik, bildikten sonra herkese açıktır. Bu kapı ne zaman açılır? Bu kapıdan ben geçebilir miyim? Bundan önce o kapıda durmayı bilmek gerekmekte de der Mevlana Kuddisesi ruhu. Yani mümin Allah'tan umudunu hiçbir zaman kesmeyen insandır. Kardeşlerim, her birimizin bir beklentisi var. Benim de var, sizin de. Hanım kardeşimin de, delikanlı kardeşimin de. Beklentilerimizin bazıları birbirimizle ortak, bazıları şaşıracağımız kadar birbirinden uzak olabilir. Çünkü dünya ile sınırlandırılmış sayısız beklentileri olacaktır insanın. Bu çok normaldir. Ahiret için yaşamak, yatırımını Ahirete yapmak, eğer bunu başarabilirsek, dengede gidebileceksek, helal ve haram bizim için bu dengeyi kolayca sağlayacak bir itikadı sahipsek sıkıntı yok. Dünya bir yolcunun konakladığı bir istasyon gibi. Dünyayı ve gerçeği bilen insan Müslümandır. Bildiğiniz gibi Nuh aleyhisselam 950 yıl yaşadı. Ne çileler çekti evlatlarından, imtihan oldu ailesinden. Mümin Nuh aleyhisselamı hatırlar, umudunu yitirmez. Ne kadar kurak bir yerde yaşasa da, ne kadar tufan silip götürse de onun gayesi bellidir. Bazen düşer mümin, bazen yorgun hisseder, bazen dayak yemiş gibidir ayakta duracak hali kalmaz ama sürünse de bir yere tutunur ve yeniden kalkacağı günü bekler Müslüman. İbrahim aleyhisselam dedik ya, ateşe atıldığı zamanda umudunu yitirmeyen, oğlun kesilecek, bu emri aldığı zaman umudunu yitirmeyen, çok sevdiği hanımını çocuğunu, Mekke'de o zaman Kabe'ye yakın bir yerde bırakıp, gerisin geriye dönerken umudunu yitirmeyen İbrahim aleyhisselam demiştik. Musa aleyhisselam yine Müslümanların yöneleceği hatırında tutacağı peygamberlerden aleyhisselam. Musa aleyhisselam gibi zorluğun çilenin içerisinde hayatını yaşasa da o Nil nehrinin onu boğamadığı gibi Allahu Teala'nın izniyle dünyadaki kinin nefretin, yalanın, dolanın onu boğamayacağını düşünür Müslüman. Bugün insanlar birbirine o kadar yabancı ki, yere düşene bırakın yardım edilmesi prensibini, insanlar birbirini tekmeleyecek hale gelmiş durumdalar. O halde biz sadece bir gözlemci olmayalım. Bizim görevimiz, yere düşene de yardım etmek, el uzatmak. Yere düşen sarhoş da olsa, hiç sevmediğimiz bir şeyleri de yapan bir insan olsa, ona bir Müslüman olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaktır. Yani umut bir anlamda ferdi yaşanabilecek bir duygu değildir. Umut, asırlardan asırlara... Dalga dalga birbirimize ulaştırmamız gereken bir bayrak gibidir. Hani bayrak yarışlarında belki bilenler vardır. Birkaç atlet koşar, ilk turu tamamlarlar, 3-4 takım yarışır. Her takımın sporcu sayısı bellidir. Hangisi birinci gelirse 4-5 yarışçıdan o bayrağı teslim eder, o bir tur daha atar. Üç veya dört neyse ona göre sonuca bakılır. Bu bir takım oyunu. Güzel dinimizde umudu bu bayrak yarışını elden ele, elden ele görevimizi yaparak götürmemizi istiyor. Bu çocukluğumuzdan gelen şeyler. Eğer anne ve babamız, okuduğumuz okul, çocukluğumuzun geçtiği yer, akrabalarımız, umut konusunda bizi mecalsiz bırakacak, ümitsizliğe sevk edecek şeyleri aşılamışsa, elbette bu zor. Ama tam tersini olduysa, başaracaksın oğlum, başaracaksın kızım, ben senin yanındayım, haydi biraz daha gayret diye büyütüldüyseniz, ve etrafınızdaki insanlar size, birçok olumlu cümleyi, Söylüyor ve siz bunlara muhatap oluyorsanız Ne mutlu size İşte biz de anne babalar olarak Madem yeni bir ünvandayız Eskiden birinin çocuğuyduk Şimdi koca koca adamlar kadınlar olduk Anne baba olduk Biz de evladımıza aynı umudu hissettirmeliyiz Bugün sizlerle paylaşmak istediğim Umutla ilgili bazı gerçekler de var. Lütfen söyler misiniz? Biz İslam'ı bir umut olarak görüyor muyuz? Evimizde yaşadığımız problemlerde, cemiyetimizde hadi bunun içerisine iş yeri gelsin, iş yerindeki haksızlıklar gelsin, adalet arayışı gelsin, akrabalar arasındaki husumetler gelsin, Komşular arasındaki haklar gelsin. Lütfen söyler misiniz? Siz gerçekten İslam'ı bir umut olarak görüyor musunuz? Bugün elinden tutan birini bulamadığı için suçsuzluğunu ispatlayamayan ve birçok yerde hakkı yenen mazlumları görüyorsunuz tanıdığı kimsesi bilmemnesi olmadığı için, ötelenen, örselenen, ikinci sınıf insan muamelesi gören insanları da görüyorsunuz. Çoluk çocuğuna söz geçiremeyen anne babalar, dayak yiyen, işkence gören kadınlar, evlenmek istiyor ama maddi imkanı olmayan gençler, yuvasını kurtarma derdinde olan eşler, o kahvehane köşelerinde gelecek kaygısıyla kıvranan ama bir taraftan da iş aramayan işsizler ya da yoksullar, İslam'ı umut olarak görüyor muyuz acaba? Bunu niye söyledim? Umut ve ümit İslam'daysa eğer, biz neden hayatımıza İslam'ı yerleştiremiyoruz? Eğer, Müslümanların sayısının çok olduğu bir toplumda yaşıyorsanız, İslam'ın yerine umut olarak bitmiş, tükenmiş, insanlığa zulümden başka bir faydası, faydayı bırakın. Bir sözü olmayan, ideolojilere doğru koşan milyonlarca insanı siz, umut olarak görüyor, heyecanlanıyor, umutlanıyor ama İslam kelimesi geçtiği zaman, eğer suratınızı ekşitiyorsanız, vay bizim halimizi. Biz bugün umudumuzu nerelerde görüyoruz dostlar? Nelere seviniyoruz? Kızımız, oğlumuz, diploması çerçevelettiriliyor. Benim oğlum, benim kızım şuraya okudu. Acaba hangi işte çalışacak? Ne kadar maaşı olacak? kıyaslamalar yapıyoruz Ahmet'in oğlu Meryem'in kızı şöyleydi bak benimkisi böyle yarış atı gibi çocuklarımızı koşturmuyor muyuz biz nelere mutlu oluyoruz ve neyi umut olarak görüyoruz çocuklarımızın ahlaki olarak hal ve hareketlerinden memnun muyuz bunun için mi umutluyuz gençlerden yoksa hayatını artık garanti altına aldı Baksana. Hemen okulu bitirdiği gibi şu kadar maaşı var diye mi umutlanıyoruz? Arkadaşlar, Cahiliye döneminde diri diri gömülen kız çocukları vardı, değil mi? Sorarım şimdi. O diri diri gömülen çocukların umudu neydi Allah aşkına? İslam'dı o küçücük yavrusunu kucağından sökülüp toprağa gömülen ve yavrusunu çaresizce izleyen annelere umut olan neydi? Kadınların, affedersiniz, bir eşya parçası gibi görüldüğü, söz hakkının olmadığı, konuşturulmadığı, zaten insan yerine konmadığı izimler var ülkelerin tarihlerinde. Kadınlara umut olan neydi? İslam'dı. Köleliği kaldıran, zulüm ve işkence altında inleyenlere özgürlüğü, umudu aşılayan İslam değil miydi? Malı gasp edilen, alacağı vardı verilmeyen, adalet arayan tüccarlara umut olan neydi? Bırakın siz siyahın beyaza üstünlüğü var mıydı yok muydu? İnsanların hiçbirisinin bir devlet başkanının ve onun idaresindeki diyelim en alt kademedeki, en ücra köşedeki kişiye kadar Allahu Teala'nın indinde tek geçerli yükselişin takva olduğunu, her insanın birbirine eşit olduğunu. Kim söyledi? İslam. Peki, bugün biz bunca umudu, bunca heyecanı başka keyifler, başka bir takım dünyevi işler izimlerle mi noktalayacağız hayatımızı? Kardeşlerim, Allahu Teala Celle Celaluhu bir ayetinde Hepimize şöyle buyurmakta. Allah size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakı verirse ondan sonra size kim yardım eder? O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Bundan yüzyıllar yıllar önce Öyle savaşlar yaşanmış ki, 30 bin kişilik ordunun karşısına, 300 kişinin çıktığını tarih yazıyor. Koca koca, pehlivan kesilen insanların karşısına, cılız, bir deri bir kemik haliyle, senin karşısında, şey senin karşında ben duruyorum diyenler olmuş, onların umudu, Bizim de umudumuzun sahibi Allahu Teala'ya Aynı yerdeyiz. Allah'ın emrine muhatap olan biz insanlar korku ve ümit arasındayız. Bu öyle bir çizgi ki biraz ileri gittiğinizde çok fazla korktuğunuzda yine kaybediyorsunuz. Kendinizi aşırı ümit içerisinde bulduğunuzda da kaybediyordunuz. Umut o yüzden yeterli ve geçerli. Korku ve ümit arasında gitmek. Ne kadar soğuk esse de rüzgar, hayat ne kadar belini bükse de, ekmek parasını kazanmak ne kadar yorsa da, hastalıktan ne kadar inim inim inlese de, ...bunların karşılığını alacağını bilir bir Müslüman. Bundan birkaç gün önce bir belgesel izlemiştim. Bir belgesel serisi. İnanılmaz Bedenler isminde. Burada çocukluğundan itibaren... ...çok ender rastlanan hastalıklara yakalanan insanların hayat mücadeleleri... ...onların doktorlarla ilgili neler yaşadığı, çekilen filmler, MR'lar, şunlar bunlar, yani o kişinin hayatından önemli bir bölüm naklediliyor. Her bölümde 3 veya 4 kişinin ibretlik tablosu var. O kadar beni etkiledi ki, onlardan iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, Endonezya'da, Doğduğundan itibaren vücudunda aşırı büyük sihirlerin çıktığı bir kardeşimizdi. Öyle sihirler ki belki duymuşsunuzdur ağaç adam hastalığı var. Bu şekilde aradığınız zaman zaten çıkıyor. Bildiğiniz bir ağaca benziyor dalları varmış gibi. Normal bir elden 30 kat daha büyük oluyor ve görüntü açısından da insanın yüreğini burkan içini acıtan bir sahne oluyor. Belki görmüşsünüzdür. Yani yüzünde başlıyor bu koca koca ağaç gibi dallar elleri kolları normal bir insandan 30 kat daha büyük oluyor. Ve bildiğiniz bir ağaç gibi görünüyor. İşin düşündürücü kısmı şu. Bu kişi doktora gidiyor. Doktorlar diyor ki biz normal bir ağaç gibi diyelim bu fazlalıkları kesemiyoruz neden altında damarlar var damarların altında kaslar var tedaviler tedaviler sırtından deriler alıyorlar eline yapıştırıyorlar uzun saatler süren ameliyatlar vesaire tam 9 ay gibi bir süre hastanede kalıyor orasını kesiyorlar burasını yamıyorlar falan eskiye oranla daha iyi oluyor İmtihana bakın ki bu adam Endonezya ülkesine gidiyor orada bir köyde yaşıyormuş. Aradan birkaç sene geçiyor birdenbire tekrar başlıyor. Gözünün altında kulağının üstünde ensesinde her yerde o ağaca benzer o sihirler çıkmaya başlıyor. Ve tekrar hastahanelere gidiyor. Burada sizin dikkatinize sunmak istediğim bir şey var o yüzden anlatıyorum. Röportaj yapıyorlar, kendini nasıl ifade etmek istiyorsun, neler söylemek istersin. Bu diyor bana Rabbimden geliyor, bunun bir imtihan olduğunu biliyorum. Bazı zamanlar evet, ümitsizliğe kapıldığım olmuyor mu? Oluyor. Diğer insanlar bana o kadar garip bakıyorlar ki, haklı olarak, onlara da hak veriyor. O kadar diyor bana garip bakıyorlar ki ama ben onlara bir şey yapmadım, bu beni çok üzüyor. Bir yandan da ne kadar bazen ümitsizlik hasıl olsa da o kadar doktora gittim dokuz ay boyunca o kadar acılar yaşadım. Böyle oldu şöyle oldu mesela anladın mı? Ama diyor bir taraftan da sanki diyor yeni bir haber gelecek bana daha iyi olacağım diye düşünüyorum diyor. Şimdi bak Müslüman'ın bakış açısı böyle. Hala şu an tedavisi devam ediyor o kişinin. O... Kardeşimizin o görüntüsünü gördükten sonra bir insanın aynanın karşısındayken ya şu alnımda veya şu burnumun yanındaki sivilceden nefret ediyorum ya nasıl bir yüzüm var benim falan diye moralinin bozulmayacağını düşünüyorum çünkü haline şükreder. İşte insan başına geldiği zaman bir şeyleri anlıyor. O abimiz nasıl umutlu o Endonezya'daki abimiz? Ve yüzü gülüyor. Tebessüm ediyor. Yani baksanız o dokuz aylık tedavi sürecinden sonra yine yüzünde birçok insandan hemen böyle ayıran dikkatinizi çeken yaralar şunlar bunlar var. Ama o kadar mutlu ki çünkü eski halini biliyor. Ona göre şükrediyor ve umudu yeşilleniyor, filizleniyor. Ama maalesef bizler bu tür şeylere odaklanmadığımız için genelde daha iyi bizim nefsimize daha iyi gelecek şeylere odaklandığımız için ibret alamıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu izlediğim belgeselde şaşırtacak derecede e, umuda ve sevgiye bizi götürüyor. Olay şu bir çift evleniyor Evlendikten 6-7 yıl kadar sonra burnunda bir kanser çıkıyor. Çok ender görülen bir hastalıkmış bu. Milyonda bir diye yanlış hatırlamıyorsam görülme sıklığı. Burnundaki bu kistin alınması gerekiyor. Doktorlar bunu küçük bir ameliyatla alabileceklerini düşünüyorlar evvela. Bir tetkik yapılıyor bakıyorlar ki filmlerde hiç öyle basit bir şey değil. Çünkü burnun neredeyse tamamı hatta damağa kadar giden bir efendim kanser durumu var. Araştırmalar yapılıyor vesaire en son karar veriliyor. Biz bunu hastayla konuşalım. Çağırıyorlar çifti. Adama diyorlar ki kardeşim bak senin burnunda bilmem kaç santimlik bir kanser var. Onun biraz daha geniş alınması lazım. Bu da işte şu kadar şu kadar derinden almamızı gerektiriyor. Kısacası diyor senin burnunu komple almak zorundayız ve damağını da almak zorundayız. Yani üst dudaktan itibaren burnun bittiği yere kadar tekrar söylüyorum. Üst dudağı komple oradan alınıyor. Gözün başladığı yere kadar yani burnun en tepe noktasına kadar almamız lazım. E ne yapacak adam? Kabul ediyor. Ve orası ameliyatlı alınıyor. Boş orası. E, lütfen biraz düşünmeye çalışın anlatmak istediğim şeyi. Ben gördüğüm için anlıyorum ama belki size aynı şekilde anlatamam. Kafasının efendim, ortasında yani yüzünde kocaman bir boşluk olan, arka tarafta etleri falan görünüyor yani damağı, nefes borusu falan görünüyor bir boşluk var insanın. Üst dudağı da yok, burnu da yok. Bu şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Tabi hastahaneye gidip geliyor, sokağa diyor çıkamıyorum insanlar. E, sanki onlara bir kötülük yapmışım gibi bakıyorlar. Halbuki onlara ben bir şey yapmadım. Ben de böyle hasta olacağımı bilmiyordum vesaire. Düşünün, 20'li yaşlarınızdasınız, evlenmişsiniz. Ve böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Belki... Bu konuştuğumuz mevzuları o adam da ameliyat edilen adam da belki duyuyordu ama başına geldiği zaman anladı. İşte bizim de başımıza gelmesi muhtemel olaylar bunlar arkadaşlar. Evet ender olaylardan bir tanesi ama bu neyse e, ameliyatlar olunuyor biraz daha yüzünü düzeltmeye çalışıyorlar ama maalesef bakın imtihan imtihan imtihan bir doktor buluyorlar. Daha önce yüzünden vurulan insanlara e, çok güzel böyle e, operasyonla estetik açıdan en azından böyle güzel görünebilir. Bu kadar insanın belki de e, bakmayacağı şekilde hayatına devam edebilir diye dolaşıyorlar birini buluyorlar. Çok ünlü birisi bir doktor. Bu doktor da efendim bu çifte öneriyor diyor ki ben size... Dişe nasıl implant takılıyor ya, senin diyor şu anda burnun yok, burnun olmadığı için bu boşluğu diyor bir implant takacağım diyor senin alın bölgene oradan alt dudağına kadar diyor bir maske gibi bir şey takacağız diyor. Tamam bir seviniyor adam, hayatımın diyor en güzel diyor zamanlarıydı artık diyor sokağa çıkabileceğim diyor kimse bana işte korkunç bir varlık gibi işte bakmayacak falan. Ama işte kaderin bir cilvesi o alnına taktığı alette bir enfeksiyona sebebiyet veriyor. Bu sefer daha da derinden bu sefer alın kemiğinin bir kısmını da almaları gerekiyor. Daha da boşluk büyüdü mü? Ya. Şimdi gelelim sadede. Belgeselde en duygulandığım kısım. Hanımı röportajda onun yanı başında. Ağlıyor tabii kişi kendini anlatırken böyle diyor yaşamak çok zor, şöyle sıkıntılar yaşadım vesaire. Hatta diyor hanımıma dedim ki ameliyata o ilk girdiğim ameliyata girmeden önce bak de bir anlaşma yapalım. Bana hanımlık görevini o kadar güzel yerine getirdin ki sana teşekkür ediyorum. Beni çok büyük bir imtihan, bir sıkıntı bekliyor. Ve benim şu halimi biliyorsun. Ben de aynaya baktığın zaman kendime bile bakamıyorum. Sana bu kadar zorluğu yüklemek istemiyorum diyor hanımına. Ne olur? Sen bir daha buraya gelme. Yani ayrılalım. Hanımı ne diyor biliyor musunuz? Kendisi anlatıyor. Ağlayarak. Ben diyor ona bir söz verdim. Hastalıkta ve sağlıkta. Ve bunu reddettim. Bu benim de başıma gelebilir dedim. Seni kesinlikle terk etmeyeceğim. Elimden ne geliyorsa, senin hayatına bir dost olarak, bir dayanak olarak yer almaya devam edeceğim diyor. O kadar... Bu beni etkiledi ki günümüzde maalesef sıradan yani olması gereken olaylara verilen tepkiler demek o kadar azalmış ki bize çok acayip geliyor. Yani mesela bir haber kanalında izlemiştim. Komşusu yan binada bir yangın çıkmış. İki tane çocuğu dumandan zehirlenmesin diye Kendini yan binadaki o yanan evin içine atmış iki çocuğu kurtarmış. Kahraman ilan edildi. Günlerce konuşuldu belki izlemişsinizdir. Hemen aklıma o geldi. Aslında normal bir şeydi bu. Ama o kadar insanlık ayaklar altında oldu ki ne kadar değişik diyoruz. Birisi bir hırsızlık e, yapıyor diyelim. Bu hırsızlık haberinden daha fazla hangi haber... İzleniyor bir yerde para bulmuş altın bulmuş neyse onu gitmiş sahibine teslim etmiş mesela vay be adam çalmadı diye bu daha fazla ilgi görüyor. Aslında olması gerekenler bunlar. Aynen onun gibi bu hanımın da kocasına karşı o durumda olmasına rağmen ki çok ağır bir durum tekrar ediyorum. Öyle bir durumda da ne demek ya bu benim de başıma gelebilirdi. Eğer yorulursan sırtımda taşırım. Moralin bozulduğu zaman senin psikoloğun olurum. Yemek yemediğin zaman gerekiyorsa elimde onu ezer sana yediririm. Bu şekilde o kişinin en zor anında yanında olması değil mi? Ne kadar büyük bir bahtiyarlık o kişi açısından yani kocası için. Ve operasyonlar operasyonlar derken... Nihayet kendisine o protezden yani implanttan, implanta benzer bir maddeydi o. Ondan daha kolay takılıp çıkarılabilen, en azından burnunun ve alt dudağının olduğu takma bir e, efendim, çene yapmışlar. Efendim Dişleriyle beraber hayatına devam edebiliyor. Ve o kişinin yüzündeki mutluluğu görmenizi isterdim. Bunu niye anlattım? Arkadaşlar biz başımıza gelenle her şeyi algılıyoruz. İzlediklerimizden de ibretlik şeyler göremediğimiz, alamadığımız, okumadığımız, duymadığımız için dünyanın en büyük problemleri, en büyük sıkıntıları bizdeymiş gibi görüyoruz. Öyle zannediyoruz. İki örnek verdim sadece size. Etrafınızda bunlardan daha o kadar çok görebilirsiniz ki şu soğuklarda dışarıda yatanlar mı istersiniz? Hala Suriye'de zalim eserin bombalarından evlatlarını, kendi canını korumak için sınırlarda yaşam mücadelesi verenler mi istersiniz? Lütfen umudu bir anlatsanız ya. Biz ne yaşadık ki Neyin derdindeyiz? Ne yaptık? Neyi hak ettik? Ve neyin şikayetinde bulunuyoruz? Bir Allah dostu demiş ki, Evladım, sen eğer döşeğine yattığında, yani odana girdin, işte namazına kıldın, neyse, duan ettin, yatıyorsun, sağ tarafına döndün. Eğer... Bu niye benim başıma geldi bugün niye bu böyle oldu bu olmasaydı bu hayır hayır olmamalıydı dedin ya. Bu bir şikayettir evladım. Sen kimi kime şikayet ediyorsun. Sözü vardır duydunuz mu? Mesela beni şikayet ettin radyo televizyon üst kuruluna. Kardeşim bu adam Lale efendim işte şu şu şu şu programı yapıyor ve şu konuşması beni rahatsız etti bu şikayettir. Birisi hırsızlık yaptı ben bunun çaldığını zannediyorum. Zanda bulundunuz şikayettir. Sen her şeyi kime şikayet edersin? Allahu Teala'ya değil mi? Ya Rabbi, benim hakkımı sen al. Benim yapamadıklarımı, içimden geçenleri sen biliyorsun ya Rabbi. Mazlumların dualarından bir tanesi bu. Ama haşa sümme haşa. Allahu Teala'ya kime şikayet ediyorsun evladım der. Yani demek ki ben gece böyle bir düşünce hasıl olursa bana ne yapacağım? Bir dakika ya. Ben hala yaşıyorum. Pat diye düşüp ölen insanlar var. Ben Allahü Teala'ya şu an inanıyor muyum? Elhamdülillah. O zaman bir la ilahe illallah diyeyim. Bir salavat okuyayım. Hemen onu düşünmemiz lazım. Çünkü yarın buna da fırsatımız olmayacak. O yüzden biz bize umut verecek. Ve hayatında... Umudu, prensip edinmiş insanları görmeliyiz. Siz bakmayın sosyal medyada verilen paylaşımların yapıldığı fotoğraf ve video karelerinden oluşan o saçma gülüşlükler, saçma pozlara aldanmayın. Çok acı bir hayat var. Bu hayat pek itiraf edilmiyor ama sosyal medyadaki bu paylaşımlara bakarsanız durumlara, hikayelere ooo vur patlasın, çal oynasın bir dünya. O saçma sapan dizilere baktığınız zaman o çok rahat, çok güzel bir hayat. Ama hayat gerçekten böyle değil. Bu imtihan hayatında neler oluyor neler. O yüzden başa dönelim. Umutlu olmak için önce umutsuzluğun dibine vurmak lazım. Damdan düşeni, damdan düşenin anlayabildiği gibi. Çocuklarından ayrılmış veya çocukları vefat etmiş veya ağır hastalığı olan birine bakmak zorunda kalmış bir insan anlar ancak. Onun gibi olanı. Dişi ağrayan bir insan anlar bir gün birinin dişi ağrıdığında onun yaşadığını. Güzel insanlar. Biz Allah-u Teala'ya dayanmalıyız. Kendisine sığınmalıyız. Sığınacak zaten, başka bir yer yok. Sahte putları, terk etmeliyiz. Dua etmeliyiz. Bu dünyada, ne başımıza gelirse gelsin, bilmeliyiz ki, o kapı kapandı mı? Tüm kapıları yaratan, Rabbimiz Celle Celaluhu, bize bir kapı açabilir, başka bir kapı. Ardına kadar, İzle açılabilir. Ve sabrettiğimiz, Rabbimizden ümidimizi kesmediğimiz takdirde her sıkıntının bir ardından bir mutluluk gelecektir. Yağmurun ardından gökyüzünün tekrar aydınlandığı gibi. Taif'te bir dua vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke sokaklarında, Medine'deki mescidinde, Uhud eteklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayalım. Hendek zamanında elinde kazmayla, açlıktan karnına bağladığı taşla hatırlayalım onu sallallahu aleyhi ve sellem. Fakirliğin, yalnızlığın, çaresizliğin, her türlüsünü gören, yaşayan ama yılmayan. Doğru yoldan ayrılmayan, asabıyla yaşadığı o hatıraları, ailesi içindeki üzücü hadiseleri, hayatının her köşesinde onun hayatına benzeten Müslümanlar olalım. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bize örnek olarak yarattığı ve dünyaya yolladığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl namaz kılıyordu dediğimiz kadar, nasıl giyiniyordu dediğimiz kadar, onun umudu neydi? Nasıl umutla oturuyordu? Nasıl umutla kalkıyordu? O taifte dışlandığı, taşlandığı, kovalandığı, hakarete uğradığı, o taifin çıkışındaki duasını da hatırlayalım. Biz, Cennetin ırmaklarının kenarında yaşayacağız diye ümit etmiyor muyuz? Biz bir gün bizi gerçekten bizden, annemizden, babamızdan, evladımızdan daha fazla seven sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sancağının altında buluşmak istiyoruz. Bu ümidiyle, bu umuduyla yaşayan Müslümanlar değil miyiz? Ve biz bu dünyada hiçbir şeyin yaptığımız hiçbir şeyin karşılıksız bırakılmayacağını, boşa çıkarmayacağını Allahu Teala'nın bilmiyor muyuz? Dişin mağrıdı sabrettin mi? Tamam, doktora gittin, ilaçlar verildi, o ilaç ve doktor vesileydi. Tamam gitmen gerekiyordu. Ama benim Rabbim Celle Celalı şifamı verdi diyen Müslümanlar değil misiniz? Birisi size iftira attığında "Hasbunallah ve ni'mel vekil" deyip de "Ya Rabbi, sen benim vekilimsin, yetersin Allah'ım. Benim gücüm yetmiyor. Sana sığınıyorum." deyip de ağlayan insan müslüman değil misin? Parasız kaldığında çoluğun çocuğun bir şeker istedi, bir simit istedi. Cebinde para yok dolmuş parası bulacak bir paranın olmadığı anda da, olsun be, yarın bundan daha iyi bir gün olur inşallah. Rabbim benim bu halimi görüyor mu? Görüyor. Yeter. Allah Celle Celaluhu var, gam yok diyen Müslüman değil misin? Sen çocuğunu iyi yetiştirmek adına, o işten bu işe koşturan, hanımının, yavrularının, helal, Rızık boğazından geçsin diye o patronun, bu müdürün, bu şefin gıygıy gıy çenesine aldırış etmeden hasbunallah ve nimel vekil diyen adam değil misin? Sen hanım kardeşim ne kadar huysuzda olsa kocan, kayınpederin kayınvaliden şöyle de olsa evlatların seni çileden de çıkartsa olsun be. ''Belki de ben bu adama bakmakla günahlarımdan kurtulurum. Benden daha kötüleri var. Benim evladımdan daha kötü evlatlar da var. Ben ısrarla duama devam edeyim. Ya Rabbi ne olur sen benim halimi görüyorsun. Benim yuvamı koru. Yavrularımı namaz ehle eyle. Şu içkiden kumardan kötülüklerden kurtar diyen anne değil misin?'' Çünkü sen Müslümansın. Çünkü sen umut insanısın. Sen bugününü, sen yarınını, elindekini, hayalindekini, yarınını Allah'a emanet eden insansın. Ve sen Allah'a emanet edilen hiçbir şeyin ziyan edilmeyeceğini bilirsin. Sen müminsin. Senin hakkın umut. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde, o umudu çıkarıp kalbine, göğsüne yapıştıracaksın. Sen umut insanısın. Sen Müslümansın. Zalimin altında, bombaların altında, Doğu Türkistan'da Çin zaliminin o baskısı altında... Dünyanın bilmem neresinde... Hasbunallah ve nimel vekil... Diyen mazlum... Sen değil misin? O kardeş... Senin kardeşin değil mi? Ve seni beklemekte de değil mi yarınlar? Seni gözlemekte de değil mi? Umut... Hayatınızdan eksik olmasın. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden... Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza buyursun. Ve imanın en kemale ermiş anında, en yakın olduğumuz anda, en günahsız olduğumuz, günahımızın az olduğu anda Allahu Teala'ya en güzel ibadet ettiğimiz ve kabul olunduğu anda imanla çene kapamak cümlemizi Nasip olsun. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyine Muhammed.